10 sene boyunca ödeyeceğim bir ev borcum var diyor. 10 seneye yaydım bunu. E, tabii nisap miktarda malım var. Borcumdan dolayı zekat verecek miyim vermeyecek miyim diyor. Şimdi kişinin e, düzenli bir geliri varsa diyelim ki e, kendimizden örnek verelim. Benim işte maaşım var. Her ay maaş alıyorum. Ama ayda bin lira da taksit ödemem gerekiyor. Hı hı. Bu on sene boyunca veya beş sene boyunca taksit ödemem gerekiyor söz gelimi. Ama benim düzenli bir gelirim var. Devletçe garanti edilen bir maaşım var. Maaşım da o bin liradan çok fazlaysa ki diyelim ki söz gelimi üç bin liraysa. Ben ayda bin lirayı e, o borca yatırdıktan sonra 2000 lira kalan 2000 lirayla geçimimi rahatlıkla sürdürebilirim. Eğer israfım yoksa hı hı. E, haramla meşguliyetim yoksa o bana yeter. E, ayrıca zekat vermem de gerekiyorsa diyelim ki bağım bahçem varsa e, ben o bağın bahçenin yıl, e, Ramazan ayında veya yıl sonunda neyse artık o zekatını vermem gerekiyor. Arta kalan fazla param da varsa diyelim ki hanımın ziynetleri varsa altın takıları varsa bunların tamamı toplamı nisap miktarını buluyor veya aşıyorsa benim o borcum zekat vermeme engel olmaz. Hmm. Ha, düzenli geliri olmayan kimselere gelince işte diyelim ki işte uzun vadeye yayılmış borcu da varsa hmm. 3-5 senelik borcu varsa o kişi Sene içindeki ihtiyacını karşılayacak kadar e, parasını geçimini karşılayacak kadar parasını ayırır ve bir de o seneye mahsus borçlarını e, zekatın e, mahsus parasını ayırdıktan sonra kalan kısmın e, zekatını vermesi gerekiyor. Yani bir senelik Hı. borcunu düşecek. E, evet. Ondan sonra. Ki borçlar onun nisabından düşülmez. Yani diyelim ki 4 senelik borcu varsa adam 1 senelik borcunu mal varlığından düşer. 3 senelik borcunun düşmez. Onları yok sayar zekatlandırma konusunda. O 1 seneden sonraki borçları hükümsüzdür, yok sayılır. Hı -hı. Yani zekatı 1 senelik verdiğimiz evet. için borçları da 1 senelik Tabii hesap ki. etmemiz de evet. gerekiyor değil mi? Doğrudur. Evet.